İnna alhamdulillah, nhamdhu ve nistayinhu ve nistaghfiru ve nauzu billahi min shurur anfusina, ve min syyat a'malina, men yehdihi Allah, fala muzillala, ve men yudlil fala hadiya lah. Ushdu Allah, illa Allah, wa-ahdahu, la shari'ika lah. Ushdu an Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli mubarak, ala abduka wa rasulika Muhammad Ama Bugün 28 Nisan 2010 Çarşamba. Kitab-ı Tevhid Şerhi derslerimizin ikinci dersi. Tevfik Allah Azze ve Celle'den. Evet, geçen hafta e, müellifin ve müellefin müellif ile müellif hakkında bilgi verdik, değil mi? Genel kabı olarak hatırlayacak olursak, müellif Allah kaç yılında doğmuştu? Hatırlayan. 1115. Kaçta vefat etmişti? 1206. 1206. Toplam yaşı kaç olmuş oluyordu? 91 dedik değil mi? Kur'an'ı ne zaman ezberliyor? 13. 10 yaşına yakın değil mi? 10 yaşına yakın. Peki bu e, kimden alıyor ilk tedrisatını? Babasından ve dedesinden alıyor değil mi? Sonra bu ne niyetleniyor? Haca kaç yaşlarında? 12-13 yaşlarına doğru. Yani ergenlik çağına gelince değil mi? Sonra gidiyor e, Mekke'ye, hacını yapıyor. Sonra oradan nereye gidiyor? Medine'ye Medine gidiyor. Ne kadar kalıyor Medine'de? Bilen Mekke. var mı? Medine'de 20 gün kalıyor. Değil mi? Medine'de 20 gün Medine'de kalıyor. Sonra dedik ki, rihleleri peş peşe geliyor değil mi? Hı hı. Rihleleri peş peşe geliyor. Gittiği, ilim için gittiği yerler nereler? Var. Basra var. Bağdat var, Hicaz var. Değil mi? Zaten Medine'yi saydık biz. Sonra Mekke'ye gidiyor. İlim için diyoruz. Oradan Medine'ye geçiyor. Ee, genel olarak bilgi buydu değil mi? Başka ne anlatmıştık müellifle alakalı hatırlarsanız? Tabi ee, bu babasının kadı olduğu. Oldu yani. Tabii babasının kad kadı, Hanbeli ve fakih birisi olduğunu, değil mi? Bunu anlatmıştık. Arkadaşlar arasında Evet neydi bu üç meziyet? Herkes bir tane söylesin inşallah. Zekâsı. Keskin zekası. Keskin zekası. Başka ablulkadir? Hızlı Kadir. yazması. Hızlı yazması. Hızlı ezber. Hızlı, Hızlı ezber. ezber. Evet. Bu üçüyle tanınıyordu değil mi? Hı Hı de i̇ki ay Evet evet. Hı tamam iki ay doğru. Doğru. Yirmi gün değil iki ay. Evet. Yani genel olarak bu e, müellifle mı? Müellifle alakalı olan? Müellif kitap. kitap. Alakalı olan. Kitapta kaç hadis var? Dedik. 125. 125 tane hadis var. Yarısı sahi buharından oluşuyor. oluşuyor dedik. Buhar vermiş. Buhar vermiş. Kaç bap evet kaç bap var 66. 66 veya 67. Raci hangisiydi dedik? 67. At dedi. Peki neden raci 67 Bunu kim söyleyecek? Çünkü kitap tevhidin giriş Bap sayanlar var. Mu kadimeyi. Evet. Mu kadimeyi bap sayanlar var. olarak. Tamam. İşte biz şimdi dedik ki raci olarak dedik ki 67. İlki bap saydık ve bunun için sebep söyledik. Öğrencileri onu şerh ederken Normalde o kendi yazısı değil Öğrencileri onun onu Kapardır Mesela diğer bablarda ne gibi bir metod uygulamış? Mesela mesail bölümü Mesail bölümü mesail, de değil mesail, mi? mesail bölümü Yine ne yapmış ayetleri Sonra hadisleri sırayla serdetmiş Sonra mesailer demiş O yüzden dedik olan ne? 67, 67 bab şey var ee, Peki nerede yazıyor müellif bunu? İhtilaf var Bu, e İhtilaf vardı değil mi? Ne diyorlardı, kim ne diyordu hatırlayan var mı? İlk bu daha önceki yerde orada başlamış olup diğer yerde bitirmiş olup. Basra ve hu Hureyma'la diye hureyma. ihtilaf ediliyor. Evet. Sonra birisini torunu söylüyor, birisi talebesi söylüyor. Biz dedik ki bu iki şey arasında tearuz görünmüyor. Yani zahir bir çelişki yok yani. O gördüğünü söylemiştir. O gördüğünü söylemiştir. Tamam elhamdülillah. Genel olarak bu bilgileri verdi. Şimdi bu hafta inşallah yine kitabı tevhide direkt bir giriş yapmayacağız. Çünkü neden? kitab Tevhid zaten bab-bap. Ee, önemli bazı konulara değiniyor zaten bab başlıyor olarak. Ama ondan önce bizim yapmamız gereken daha uygun olarak Allahu Alem toplu bir mana vermek. Tevhidle alakalı. Böyle toplu ön kaydeler vermek ki bu tabir sahihse bu vereceğimiz kaydeler, kurallar, e, malumatlar. Kitab-ı ne olacak? kitab Tevhid için giriş olacak, temel olacak ki babları işlediğimiz zaman inşallah bir sıkıntı olmasın. Şimdi ee, birkaç mukaddime sunacağız. Her mukaddime altında özel mevzulardan bahsedeceğiz. Şimdi birinci mukaddimemiz tevhidin ve şirkin tarifiyle alakalı. Tevhidin birinci mukaddimemiz tevhid ve şirkin tarifiyle alakalı. Şimdi ahireler, lügaten tevhid ne demek? Tevhid lügat olarak şeyi vahiden demektir. Bir şeyi tek kılmak. Bir şeyi ne yapmak? Bir şeyi tek kılmak. Mesela şu bulunduğumuz odada hemen sosyalitetimizden örnek verelim. Bir tane Ahmet isminde bir kardeş geldi bu odaya girdi. Evet. Benim yanımda da Kadir var. Diyorum ki Kadir bu odaya demin sadece Ahmet girdi. Şimdi bu Ahmet hangi fiil işliyor? Girme fiili değil mi? Ben ne yapıyorum onu? Girme fiilinde biliyorum bu cümlemle değil mi? Bakın Türkçe mantıkla bakın cümleye. Ne diyorum sadece bu odaya kim girdi? Ahmet girdi. O zaman ben Ahmet'i tevhid ettim burada. Allah'tan başkasını tevhid etmek caiz mi? Caiz. Lugat manasında caiz. Diyorsun ki bu bu apartmanda beyaz arabası olan sadece Muhammed. Veya arabası olan sadece Muhammed. Bunu birledim, tevhid ettim. Tamam o zaman lugat manasını yakaladık. Bir şeyi ne yapmak? Bir şeyi tek kılmak. Bu lugat manası. Islahi manası ise İfradullahi Azze ve Celle bima yehtassu bihi. İfradullahi Azze ve Celle bima yehtassu bihi. Kendisine has olan şeylerde Allah subhanehu ve Teala'yı birlemek. Şimdi Allah subhanehu ve teâlâ'nın kendisine has olan bazı şeyleri var. İşte bu has olan şeylerde biz Allah'ı birlersek ne yapmış oluyoruz? Allah'ı tevhid etmiş oluyoruz. Değil mi? Peki bir insan sorsa ki biz tevhidi anladık. Nedir bu tevhid? Allah'ı kendisine has olan şeylerde birlemek. İyi de ikinci bir soru geliyor gündeme değil mi? Nedir o? E peki nedir Allah'ın has olduğu şeyler? Allah subhanehu ve teala nelerde has? E bu da maruf üç şeyde has. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi ve isim sıfat tevhidi. Aleyküm selam. Şimdi rububiyet ve isim sıfat tevhidi vesaire bunların tarifi birazdan yapacağız inşallah. Tamam Ama bu taksimati şimdilik böyle alın. Şimdi tevhidin manasına İbn-i tedmuriyede olsun. işaret etmiştir. İstikamede işaret etmiştir. Sonra fetavalarında bu tarife ne yapmıştır? İşaret etmişlerdir. Yine İbn-i Kayy-i Mederci Salik'inde vs. efendi İbn-i Recep'ül İhlas Risalesinde. Bu tarife ne yapmıştır alimlerimiz? İşaret etmişlerdir. Şimdi arkadaşlar şirkin tarifi. şirk zaten lügatta ortaklık bellidir. Şimdi lügatla ıslahı manâ arasında zaten bir fark yoktur. Pek. تَسْوِيَتُ غَيْرِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ fi شَيْءٍ مِنْ خَسَائِسِ اللّٰهِ huva tasfiyetu gayrillahi billahi fi şey'in min hasaisillah Allah azze ve celle'ye has olan şeylerde başkasını Allah'a denk tutmak Allah subhane ve taala'ya has olan şeylerde başkasını Allah'a yapmak denk tutmak veya başka bir tabirle bunu da mutlaka yazın bu çünkü çok önemli sarfu şey'in min hasaisillah azze ve celle Allah subhane ve taala'ya has olan şeyler şeyleri başkasına Sarf etmek nedir arkadaşlar? Şirktir. Yani düşünün ki Allah Subhanahu ve teala'nın kendisine has birçok şeyi var. Mesela bir insan gelse ki siz Allah'ın eli vardır deseni şirk koşmuş olursunuz. Neden? Çünkü Allah'la insanı benzetmiş olursunuz. Biz ne diyoruz? El olayı Allah'a mı has? Mana olarak yani lafzın delaleti olarak değil. Çünkü neden? İnsanların da eli var. Allah Subhanahu ve teala'nın da eli var. Eğer biz Allah'ın eli insanların eli gibidir desek. O zaman Allah'a has olan şeyde şirk koşmuş oluyoruz. Aksi halde o adam o mantıkla ilmi de inkar etmesi lazım değil mi? Varlığı da, evet, varlığı da inkar etmesi lazım şüphesiz. Bunu anladık inşallah. Has olan şeylerde Allah'ı bilmek. Bakın arkadaşlar vallahi bu şirk tarifi zahiren böyle basit bir şey görülüyor. Ama bu şirk tarifi birçok mevzuda ilaçtır. Bunu çok iyi fıkh etmeniz lazım. Bu şirkin tarifi birçok mevzuda ilaçtır. Göreceksiniz ki bugün nice insanlar görüyoruz diyor ki Allah'tan gayrısına tevessül etmek e, estağfurullah. E, salih bir insanlığının zatıyla tevessül etmek şirktir. Halbuki baktığınız zaman el i sünnetten hiç kimse bunu söylememiş. Hiçbir nasta yok bu. Bu bidattır. Dinde bunun yeri yoktur ama şirk değildir. Yani bir insan dese ki ya Rabbi Abdülkadir Geylani Hazretleri hürmetine beni affeyle. Bunu 1400 e, hiç kimse şirk dememiş de zaten. İşte bu şirkin tarifine baktığımızda bunu anlıyoruz zaten. Ne diyoruz? Bu bir bidattır. Bunun dinde yeri yok. Haramdır, caiz değildir. Ama şirk mi? Şirk değil. Hani şirk? Şirk olduğunu delil nerede? Eşyada asıl olan, her şeyde asıl olan nedir? Şirk olmamasıdır. Şirktir diyen ne yapacak? Delil getirecek. O yüzden salih insanların zatıyla tevessül var mı dinde? Dinde yeri yok. Şirk mi? Büyük şirk değil, dinden çıkaran şirk değil. E neden? Çünkü şirkin tarifi ne? Sarf-u <gülüyor> şeyin min hasa-i sillahi azze ve Allah'a has olan şeylerde, şeylerden herhangi bir şeyi başkasına sarf etmek. Sen şimdi Ya Rabbi Abdülkadir Geylani Hazretleri hürmetine beni affet dediğinde ney Allah'a hastı da tuttun onu Abdülkadir Geylani'ye verdin ve şirk koştun? Var mı bir örnek? Nasıl? Affetmesi. Ama Ya Rabbi biliyorsun beni affet. Affetmeyi kimden? Allah'tan istiyorsun. Dikkat et. Sadece onu ne yaptın? Araya kıldın. Yani Allah'ın hiçbir kendisine has olan sıfatı vardı da onu birisine ve onu Abdullah'a veya Ahmet'e veya Mehmet'e verdin. Böyle bir şey söz konusu yok. Peki değil. Şahsı aracı kılmak bu şey. İşte şahsı aracı kılmayı diyoruz. Şimdi mesela aklınızda var mı aracı kılmanın şirk olduğuna dair? Delil. Eğer ona o e, aracı kıldığımız eğer sığınırsak... Sığınırsak işte sığınırım. o zaman şirk. Evet. Ha. Ona yönlendiririz evet. o zaman. Evet. Şimdi ne zaman şirk olur? Eğer direkt kendisinden istersen ne olur? Yine o zaman şirk olur. Değil. Evet. Şimdi sen ya Rabbi bana çocuk ver Abla Kadir Geylan'ın hürmetlerine. Çocuğu kimden istedin? Allah'a kime dua ettin? Allah'a sadece onu araya vesile kıldın. Şimdi la na'buduhu illal yuqarribuna ila Allah zulfa. Biz onları ibadet etmiyoruz. Sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Bu bu delil olmaz ki. Bunun hiçbir yerde delili yok. İbadet, i̇badet yok. ediyoruz ya adam zaten. Anlatabiliyor muyum? Biz bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ne yapıyoruz? İbadet ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Demek ki ibadet ediyormuş. Hı. O yüzden bakın arkadaşlar. Şimdi şirkin biz ne dedik? Islahi manaları çok ifhuk etmemiz lazım. Ve ederken de ispatlamamız lazım. Şimdi Kur'an'dan, sünnetten bakalım. Şirkin tarifi bu şekilde mi? Bu şekilde ise nasıl? Bunu ispatlayacağız. Burası çok önemli. Bakın şimdi Allah subhanehu ve teala ayette ne buyuruyor? ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Ondan önce الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ و سُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Ham gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Sonra kafirler, Rablerine denk tutuyorlar. Bakın sonra bu hangi? Enam suresi birinci ayet. Sonra kafirler ne yapıyorlar? Denk tutuyorlar. Demek ki denk tutarsan o zaman ne olmuş oldun? Müşrik oldun, kafir oldun. Çünkü o ayetteki يَعْدِلُونْ يُسَاوِيُنْ Demek yani denk tutmak, eş tutmak demek. Tamam? Buna dikkat edeceğiz. Yine Allah Subhanahu ve Teala şu Ara suresinde Enam 61 Enam Şu Ara 97 ve 98'de diyor ki: "Tallahi in kunna lafi dalalin mubin iz bi rabbil alamin." Tallahi biz apaçık bir dalalet içindeymişiz. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbine müsabit diyorduk. Şimdi onlar bütün bu hüsranlarını, akıbetlerinin kötülüğünü Cehennemi hak etmeleri, ebedi kalmalarının asıl sebebi olarak neyi belirtiyorlar? Allah'la denk tutmak. Demek ki onlar neden müşrik oldular? Allah'la denk tuttukları için. Demek ki denk tutmadığın müddetçe, bakın bunun ismi aslen ne değildir? Aslen, şirk değildir. Buna çok dikkat edeceğiz. Şimdi burada soru gündeme geliyor, deminki soru. Allah subhanehu ve teala ile kendi arasında vesile kılan bir insan. Ya Rabbi... E İmam Rabbani Hazretleri Hürmetine beni affet. Şimdi burada soru gündeme geliyor. Bu adam nerede şirk koştu? Hani şirki bu adam? Şirki bu adamın neresinde? Baktığınız zaman hiçbir yerinde şirk yok. Zaten ümmet bunda ittifak etmiştir. Küçük şirk oluyor küçük, şimdi küçük şirkin tarifi, şimdi o, o biraz şey bir mevza. Ona hiç girmeyelim çünkü o ortalığı baya karıştıracak. Çünkü küçük şirkin tarifi ne? Bu aslında çok dakik mevzudur. Şimdi bazı alimlere göre Nas'ın küçük şirk dediği küçük şirktir. Baktığımız zaman küçük şirkeye ne örnek verebiliyoruz? Riyadan. E, Riyadan başka bir şey bulamıyoruz. O yüzden diyor ki yani bu taksimat biraz müşkülat olmuş oluyor değil mi? Sen gel gör ki milyonlarca e, batıl fiiller var. Sen gel bu fiili ikiye böl. Küçük şirkte, büyük şirkte, büyük şirke binlerce örnek ver. Küçük şirke geldiğim bir tane örnek yok. O bu tarife göre. Neydi tarif? Bir tarife göre. Neydi tarif? Nas'ın küçük şirk diye isimlendirdiği küçük şirktir. O tarife göre baktın mı bir tane bulamıyorsun. E şimdi başka tarife bakıyorsun. Diyorlar ki hayır büyük şirkete getiren her şey küçük şirktir. Vesile olur. Mesela vesile. Büyük şirkete bir kapıdır. Küçük şirktir. Bu tarife baktın mı onlarca örnek verebiliyorsun değil mi? O yüzden bu çok datik bir mevzu. Bunu çok ileride belki kitabın en sonlarında. Çünkü baya bir ön mukaddime lazım. Temel lazım. Lafızlar üzerine e, fıkıh lazım ki bunu fık O yüzden buna şimdi hiç girmiyoruz tamam mı? Küçük şirk nedir? Buna hiç girmiyoruz. Bunu, bu en son, en ilerki mevzumuz bizim. Tamam. O yüzden dikkat edin ne diyoruz? Ne diyoruz? Tevessül nedir? Dikkat edin hangi cümleyi kullandık? Bidattır. Haramdır. Caiz değildir. Neden? Kim bir iş yapar da o işte bizim amelimiz yoksa o bidattır. O yüzden biz buna bidat diye isimlendirdik. Küçük şirk diye isimlendirirsek bir tarife göre doğru. Neydi o tarif? Büyük şirke götüren... Her şey. E bazı alimlerin yaptığı tarife bakıyoruz. Küçük şirk diyor ki dinin küçük şirk diye isimlendirdiği şirk ancak eşittir. O zaman da bakıyorsun örnek bulamıyorsun rüyadan başka. O yüzden bu çok dakik ve ince bir mevzu bu ileride gelecek. Bu nazarda muska temayı bunlar. Yani ondan fayda beklememekle beraber. Hepsi da, küçük insanlar, şirk. Küçük şirket, Tabii. Zaten yani bugün abi. toplumun Allahu Alem yüzde doksan belki bu türlü şeylerde küçük şirke giriyorlar bir tarife göre. Büyük şirke değil. Ben şahsen bu konuda büyük şirke giren hiç kimseyi görmedim. Kime sorarsan sor. Bu nazar boncuğundan sen fayda bekliyor musun? Hepsi ne diyor? Hayır. Değil mi? Kimse direkt beklemiyor. Yani sen diyorsun ki bu kabirden mi çocuk istiyorsun? Yok ya diyor bu mübarek bir insan. Geliyorum ben ne yapıyorum? Ondan. Dua istemiyorum. Ben Hı. sadece diyorum Ya Rabbi beni affet. İşte burada salih bir kulun var. Senin kapına geldim. Allah subhanehu ve teala yönlüyor. Dikkat edin kabirlerin etrafında dolaşanların %99'u belki kimden istiyor direkt? Ya Rabbi diyor değil mi? Hiç den gelen var mı aranızda ya, ya işte İmam-ı Rabbani bana çocuklar. Bir sonraki direkt ondan mesela şirk, işte mi? o yüzden zaten alimler bir tarife göre buna küçük şirk demişler. İşte oraya geldik yine. Küçük Büyük şirke şey. götüren her şey küçük şirk demişler. O yüzden bakın temaim, tivele bu baktığımız zaman bunların hepsine bir tarife göre alimler ne diyor? Küçük şirk diyorlar işte. O yüzden bunun daveti bu çok ince bir noktadır, dakik bir noktadır arkadaşlar. O yüzden hakikaten bu noktaya şimdi girmeyeceğiz. Bunda biraz sabretmemiz lazım inşallah. Tamam? Burayı anladık ama buraya kadar. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve Mesud hadisi diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir azem, günahların en büyüğü hangisidir?" diyor ki "En tec'ale lillahi nidden ve huve halakak." O seni yarattığı halde ona ne yapmandır? Nid edinmendir. Nid nedir arkadaşlar? Denklik. Musaviyen, metilen demektir. Eş tutma. Evet. Demek ki bakın, bütün bunaslara baktığımızda hep şirkin tarifi ne? Allah has olan bir şeyi başkasına verirsen, işte o zaman büyük şirktir. Vermediğin zaman o büyük şirk değil. Tamam, o büyük şirk değil. Buraya kadar anladık inşallah. Burası neydi arkadaşlar? Birinci mukaddimemiz. Tamam. Şimdi ikinci mukaddimemiz ne? İkinci mu mukaddimemiz tevhidin taksimi. Tevhidin taksimi. Şimdi ehl-i sünnet vel cemaate baktığımızda bir kısım alimler tevhidi üçe ayırmıştır. Şimdi biz bu bahiste tevhidin üç kısmı hakkında konuşacağız. Aslen daha ilmi, daha dakik, daha olumlu, daha e, güzel bir tarif tevhidin aslında ikiye ayrılmasıdır. Ve mutakaddim seleften tevhidi lafız olarak üçe ayıran hiç kimse yoktur. Lafız olarak. Özellikle vurgu yapan hiç kimse yoktur. İkiye ayrılmışlardır. Manu olarak o iki üçtür aslında oraya bir ön, önümüzdeki derste Rabbim nasip ederse o zaman işleyeceğiz tamam mı? Ama Hayır yok. Diyorlar ki Tevhidul Ma'rifetu vel isbat marifet ve isbat tevhididir. Ve Tevhidut Talebi vel Kast, talep ve kast tevhididir. Evet. Marife isbat rububiyet ve isim sıfatı içine alır. Talep ve kast Hı. uluhiyet tevhidini içeri alır. Şimdi ona onu neden alacağız? Vallahi sadece bakın şu tarifleri fıketsek birçok Tekfiri noktada bile birçok meselenin içinden çıkarız. İşgal mevzusunun işgalden çıkarız. Sadece bunun tarifini bilebilmek. Bunlar çok önemli. Bunları iyi yakalayacağız inşallah. İkinci mukaddimemiz ne? İkinci evet. mukaddimemiz evet. tevhidin taksimi. Ehli sünnet alimleri tevhidi üçe ayırmışlardır diyoruz. tamam? Biz mutahhirlerin tarifiyle ele alacağız. Sebebini önümüzdeki ders daha iyi inşallah. Birincisi rububiyet tevhidi arkadaşlar. tamam? Peki rububiyet tevhidi nedir? Rububiyet tevhidin tarifi buyur. Allah'ı e, fiillerinde birlemek. Evet. <gülüyor> Maşallah. Allah subhanehu ve teala'yı ne yapmak? Fiillerinde birlemek. Arapça tabirle ifradullahi azza ve cel bi efalihi. Al Fi efali. Allah subhanehu ve teala'yı fiillerinde ne yapmak arkadaşlar? Birlemek. Tamam. Bu rububiyet. Mesela ne gibi bir fiilleri var Allah subhanehu ve teala'nın kendisini has? Yağmur yağdırması, rızık vermesi, öldürmesi, diriltmesi, alçaltması, yükseltmesi vesaire. Tamam Buraya kadar anladık. Bir işgal yok inşallah. İkincisi uluhiyet tevhidi. Tarifi? Kendi fiillerimizde Allah'a birlemek. Kendi fiillerimizde Allah'a birlemek. Şimdi bu karışıyor. Ee, i̇nşallah hakkınızı elerden. El kaldırarak olursa karışmaz inşallah. Tamam mı? El ka kaldırarak olsun. Ee, öyle devam edelim. Uluhiyet tevhidi dedik ki Allah subhanehu ve teala'yı ne yapmak? İbadette birlemek. Yani <gülüyor> ifradullahi azze ve cel bil ibadet. Uluhiyet tevhidi. Allah subhanehu ve teala'yı ibadette birlemek. Veya diğer bir tabirle ifradullahi azze ve cel bi efalil ibad. Allah'ı kullar, fi fiilleriyle Allah'ı birlemesi. Yani ona işlediği fiillerde Allah'ı birlemesi. Sadece ona yapması yani. Tamam. Burayı da anladık. Üçüncüsü ifradullahi azze ve cel bima semme ve vasafa bihi nefsehu fi kitabihi ev ala lisan rasulihi. Min gayri tatilin ve tahrifin vemin gayri temsilin velakiif bunun ben Türkçesini biraz düşündüm bu biraz uzun ama Allahu Alem en güzel e, varabildiğim kendi anladığım kadarıyla sonuç şu tarif çok güzel inşallah. bunu yazalım tane tane Sizi de bekleyeyim Allah azze ve Celle'yi gerek kitabında gerekse de Resulünün diliyle sünnette Allah Azze ve gerek kitabında, gerekse de Resulünün diliyle sünnette, kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerde, kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeyde tek kılarak veya birleyerek, tek kılarak fark etmez, tahrife, tatile, temsile ve tekiyfe gitmek sizin isimlendirmek ve vasıflandırmak. Tekrarlıyorum. Allah azze ve celle'ye gerek kitabında. Gerekse de Resulünün diliyle sünnette. Kendisini isif, isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerde tek kılarak veya birleyerek tahrife, tatile, tekiyfe ve temsile gitmek sizin isimlendirmek ve vasıflandırmak. Tamam? E peki tatil, tekiyif, temsil ne? Çok önemli değil. Yani e, dileyen yani, isim sıfat dersleri var. E, dileyen yani, onlara müracaat edebilirler. Konumuz uluhiyet tevdi ile alakalı. Ancak tevhidi taksimata böldük. Onu da tarifini yapmak zorundaydık. O baptan biz bunu vermiş olduk. Tamam Evet. Buraya kadar anladık akıllar. Şimdi tevhidin 3 kısmı ayrıldığının delili nedir? Tevhide 3. Tevhidin üç kısmı ayrıldığının delili nedir? Bakın arkadaşlar bir ibare kullanacağım. Sonra bu ibareyi açacağız. Diyoruz ki tevhidin, buraya dikkat edeceğiz inşallah. Tevhidin üç kısmı ayrıldığının delili, essebru sin harfiledir. Essebru ve taksim kaidesidir. Essebru ve taksim kaydesidir Şimdi bu ne demek? Essebru ve taksim kaidesi. Şimdi mesela herhangi bir fakir, herhangi bir alim, herhangi bir ilim ehli bir nassa bakar. O nas bazı mesajlar verir karşı tarafa. Ve o verdiği mesajlara sen nazar edersin bakarsın. Herhangi bir mevzu o ayet veya o hadis taksimatlara bölmüştür. Önemli bazı noktalar belirtmiştir. Senin işte o taksimatları oradan çıkarman o önemli noktaları fık edip ortaya koymanın isi, ismi Essebru ve Taksim olayıdır. Şimdi bu ne demek? Bunu biraz açacağız. Şimdi bu Essebru ve Taksim kaidesi Es sabru ve taksimin delili diyelim. Allah Azze ve Celle'nin kitabında zikretmiş olduğu muteber bir delildir, kaydedir arkadaşlar. Bu es sabru ve taksim olayı yani ehl-i sünnet vel cemaat alimlerimiz bunu ne yapmışlar? Cebinden çıkarmamışlar. Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu muteber bir delildir. Nedir? Muteber bir delildir. Kaydedir. Es sabru ve taksim delili. Şimdi bu kaydeyi, bu delili bazı ulemalar kitaplarında zikretmişlerdir. Mesela İbni i Kudam'a Ravdatun Nazır da bunu zikrediyor. i̇bn Kudame ney? i̇bn Kudame tarih boyunca gelmiş geçmiş en büyük fakihler arasında zikredilir. En büyük imamlar arasında. Hatta Şeyhul İslam i̇bn onun için diyor ki Şam'a diyor Evza'iden sonra diyor i̇bn Kudame'den daha fakih birisi girmemiştir. i̇bn Kudame'nin usul kitabı var fıkıh usulü Ravdatun Nazır diye. Bak mesela Es-Sabruva Taksim'de Den bahseder orada. Yani bu alimlerin indinde mevcut bir şey. Yine İbn-i Teymiye Rahimi Allah Fetevası'nda vesaire zikreder bunu. Sair kitaplarında zikrederler bunu. Ve es ve Taksim olayında ümmet icma etmiştir. Bir tane muhalefet eden yoktur. Gerek bu mutezili olsun, eşari olsun, maturide olsun, kim olursa olsun. Çünkü bu bedehi, tabir sahi ise fıtri bir şey. istikra şey... İstikra, istikra şudur. İstikra ile arasında şöyle bir fark var. İstikra bütün nususları ele alarak çıktığı, çıkardığın sonuçtur. Esebruvat es taksim ise bu sonuç içerisinde bazı önemli noktalar vardır. O noktaları ortaya koymandır. Şimdi bu e, örneklendirdiğimizde örneklendirdiğimizde biraz daha anlayacağız. Aslında istikrağa yakındır bir noktada yani. Tamam. Şimdi istikra şöyledir. Düşün ki sen bir şeyin kaça ayrıldığını öğrenmek istiyorsun. Bütün naslara bakıyorsun. Bütün naslarda sonuca varıyorsun. Beşe ayrılır. Esebruvat es taksim de o beşin ne olduğudur belki. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun gibi. Hı <gülüyor> Onun gibi. Şimdi bu kaideyi bu delili ne dedik bazı ulemalar bizim kitaplarda zikrediyor. Mesela bu kaideyi şunun gibi ayetlerden almışlardır. Ayet arkadaşlar Tur 35 36. Allah Sübhanahu ve Teala buyuruyor ki Em khuliqu min gayri şeyin em humul halikum. Yoksa onlar bir şeysiz mi? Yani خالiksiz mi? Yaratıcısız mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcı yaratıcılar onlar mıdır? Bir daha söylüyorum. Yoksa bir şeysiz mi? Yani خالiksiz mi yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar onlar mıdır? Em khuliq em halakus semawati vel ard bel la Yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar? Bakın arkadaşlar şimdi bu konun bizim tevhidin 3 kısmı ayırmamızla ayrılmamız, hiçbir alakası yok verdiğimiz ayetin. Bu ayeti biz sadece niçin verdik? Esebru es ve Taksim olayı nasıl ispatlanmıştır? Hangi ayetlerden almıştır? Önce onu ispatlayacağız. Ondan sonra Esebru es ve Taksim'e göre tevhidin 3 ayrıldığını ne yapacağız? İspatlayacağız. Çünkü neden? E, düşünün ki birazdan diyeceğiz ki bu kaydaya göre tevhid 3'e ayrılıyor. E şöyle bir itiraz gelebilir, tamam, o kaydeye göre anladık, tevhid üç ayrılıyor ama o kaydenin ben doğru olduğunu nereden bileyim, değil mi? O kaydenin sayı olduğunu nereden bileyim? O kaydenin delili ne? O yüzden önce biz ne yapıyoruz? Önce kaydeyi ispatlıyoruz. Şimdi bu kayde nasıl bir ayetten alınmış? Mesela böyle bir ayetten almışlar. Diyorlar ki, bakın, Allah Sübhanehu ve teala Buraya baktığımızda, Aleykümselam. Esbıru ve taksim yoluyla bu ayete baktığımızda, Allah Azze ve Celle'nin vermek istediği mesajın Üç kısmında ele alındığını görüyoruz. Bir mesaj veriyor. Bu mesaj üç kısımda ele alınıyor. Bakın. Yani üç taksime gitmiştir Allah-u o Eceale. tabir sahte buraya. Dolaylı yönden. Birincisi. Bunlar ya kendileri, ya kendilerini yarattılar. Değil mi? Bunlar ne yaptılar? Ya kendilerini yarattılar. Bu bir. İkincisi. Yaratıcı, ya da yaratıcı olmaksızın kendilerine, kendilerini kendileri, kendileri, Tesadüfen yaratıldılar. Yaratıcı olmak sizin ne? Ya da tesadüfen yaratıldılar. Ya da Allah Azze ve Celle onları yarattı. Bu ayette dördüncü bir kısım bulabiliyor musunuz arkadaşlar? Vurgulama noktası olarak ayete baktığımızda değil mi? Bu üç kısımdan bahsediyor Allah Subhanahu ve Teala. Ya bunlar kendilerini yarattılar. Ya bir yaratıcı olmaksızın tesadüfen yaratıldılar. Ya da Allah Subhanahu ve Teala yarattı. O yüzden alimler diyor ki bu ayette Sebru ve Taksim'e gittiğimizde bakıyoruz ki burada Allah subhanehu ve teala bize es Sebru ve Taksim kaydesi veriyor. Yani diyor ki ey kullarım ben sizin üçünüze, önünüze üç tane seçenek sunuyorum. Bundan başka bir ihtimal yok. Ya siz kendinizi yaratmışsınızdır ya da tesadüfen yaratılmışsınızdır ya da ben sizi yarattım. Değil mi? Birincisi ve ikincisi batıl. Geriye ne kalıyor? Üçüncüsü. işte Allah subhanehu ve teala bundan bahsetmek istiyor. O zaman demek ki Sebru ve Taksim olayı Kur'an ve sünnetten istidil alınan genel külli bir nedir arkadaşlar? Kalıptır, kaydedir. Önce bunu ispatladık. Şimdi demek ki bu türlü taksimler Kur'an ve sünnetin verdiği, işaret ettiği mesajlarla elde edilmiş, istidil edilmiş kaydelerdir. Tamam. Ve diyoruz ki arkadaşlar bu çok önemli bir cümle. Bu yapılan taksimatlar sadece vakıada olanın hikayesidir. Sadece ortada olanı hikaye ediyorsun sen. Sadece ortada olan bir şeyi hikaye ediyorsun. Yani zaten var bu. Kur'an ve sünnetin yapısında bu var. Verdiği mesajlarda Es-Sabru ve Taksim kaydesi diye bir şey var. Sadece alimler bunu isimlendirmiş. Vakıya olan bir şeyi ortaya koymuşlar. Hepsi bundan ibaret. Şimdi mesela Türkçe'de bir kelime kullanabilir misiniz? Ne harf olsun, ne isim olsun, ne de fiil olsun. Ve Arapça'da bir kelime kullanabilirsiniz. Ne harf, ne isim, ne fiil. Değil mi? Ne söylerseniz söyleyin. Ya harf, ya isim, ya fiildir. E şimdi bakarsan Resullah'ın dönemine, sahabelerin dönemine kelime üçe ayrılmıştır. İsim, fiil, harf bulamazsın. Ama essebru ve taksim olayıyla, istikrar yoluyla bakmışlar ki kelimeler isim, fiil ve harfin dışına çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani olay bu türlü mantıktan yakalanmıştır. Tamam. Essebru ve taksim olayını yakaldık. Mesela şuna benzer tabi sahihse. Diyoruz ki arkadaşlar araştıralım Kur'an sünnetten abdesti bozan şeyler. Araştırdık diyelim ki kaç bulduk? Yedi tane bulduk. Diyoruz ki sonra geliyoruz bir topluğa e, sohbet veriyoruz. Diyoruz ki fıkıhla alakalı ders yapıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar tarihli bozan şeyler yedi tanedir. Adam da sana diyor ki delinin ne? Sen de o yedisine dair a, e, diyelim ki ne buluyorsun? Tek tek hadisleri söylüyorsun. İşte e, yerlenmek abdesti bozar hemen hadisi söylüyorsun. Anlatabiliyor musun? Hadi bazılarına göre diyelim kanama kabdesti bozan. Hemen abdesti söylüyorsun. İşte birilerine göre kadına değmek abdesti bozan. Hemen hadisi söylüyorsun. Mesela. 7 tanesini ispatlıyorsun. Birisinin gelip şöyle bir itiraz yapması mümkün mü veya caiz mi? Ya tamam sen bu 7'sine delil getirdin ama abdesti bozan şey 7 tanedir. Böyle bir delil getirmen lazım. Yani bir cümle getir ki Kur'an sünnetten. Abdesti bozan şey 7 tanedir. Değil mi? Bu ne kadar batılsa işte es ve Taksim olayını inkar etmek de bu kadar batıl. Anladık mı? İlla adama demek ki adama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde 320 no'lu hadiste demiştir ki abdesti bozan şeyler 7 tanedir. Böyle bir şey getirmedikten sonra ben 7 kabul etmem gibi bir şey çıkıyor. Tamam. Çünkü Esebru es ve Taksim ayete bakıyoruz. 3 nokta var. Nedir 3 nokta? Ya bunlar kendilerini yaratıldılar. Yarattılar. Kendileri yaratıldılar. Kendilerini pardon yarattılar. Ya bunlar sadefeten yani rastgele yaratıldılar. Ya da Allah Azze ve Celle bunları yarattı. Yani es esbür ve taksim olayı bedeyi tabir sahisi sefiri bir şeydir. Tamam, burayı anladık. <gülüyor> Yine alimlerin mesela arkadaşlar ilime bakıyorlar. Bütün e, e, ehli sünnet veya eli sünnet dışı ilimle ilgilenen insanlara bakın. İlimi dallara bölmemişler midir? Hadis ilmi, fıkıh ilmi, tefsir ilmi, lugat ilmi, siyer ilmi, belagat ilmi, sarf ilmi, nahiyi ilmi bunların hepsi ilimdir. Ama şimdi Resulullah'ta da yok döneminde e, mana olarak neydi? Vardı. Tamam Bunu anladık. O zaman Es-Sebru ve Taksim olayını anlattıktan sonra ispatladıktan sonra geriye ne kalıyor arkadaşlar? Geriye ne kalıyor? Asıl varmak istediğimiz sonuç kalıyor. Neydi o varmak istediğimiz sonuç? Biz nasıl giriş yaptık buna? Hmm. Tevhidin 3 kısmı ayrıldığının delili nedir? Değil mi? Delili nedir? Dedi ki Sebru ve Taksim. Peki Sebru ve Taksim'i ispatladık. Eksik kalmadı mı? Kaldı. Nedir o? Tamam. Madem ki Es-Sebru ve Taksim diye bir olay var. O zaman es ve Taksim yoluyla bize ispatla bakalım tevhidin iç kısmı ayrıldığını. Bulalım bunu Nas'ların içinde arayalım. es ve Taksim yoluyla çıkaralım bunu. Şimdi, es ve taksimle alakalı delil nedir? Diyoruz ki arkadaşlar onlarca delil var. Mesela şimdi Kur'an'dan Rububiyet Tevhidinin tevhidi ile alakalı, Rububiyet Tevhidinin varlığına dair böyle bir tevhidin mesajının verildiğinin, delili, baktığımızda Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Elhamdülillahi rabbil alemin. Ne diyor? Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bakın, alemlerin Rabbi. Yani ne var burada? Rububiyet. Bütün alemlerin Rabbidir. Yine bakıyoruz. Bu ayeti özellikle not alın çünkü bundaki vurgu çok dehşettir. Araf suresi 54. ayet arkadaşlar. Elâ lehul halqu vel emru tebârek Allahu rabbul alemin. İyi bilmelidir ki, yaratma da, emir de ona mahsustur, alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir. Şimdi şöyle sorabilirsiniz, ya elhamdülillah Rabbil aleminde de alemlerin Rabbi dedi, burada da. E, pek bir fark yokmuş gibi, çok fark var. Ayetin siyak sibakına bakın baş kısmına. Ne diyor? Yaratma da, emir verme de ona mahsustur. Önce fiillerini söylüyor. Bakın dikkat edin, yaratma da, emir de, yaratma tevhidin Hangi kısmından? Rububiyet. Yani Allah'ın fiillerine önce örnek veriyor. Emir, fiili, yaratma fiili. Bu emir fiili tabi burada Allah subhanahu wa ta'la buradaki emir mahluk değildir o isim sıfat dersi. Allah'ın kelamıdır çünkü bu. Yani burada önce bir fiile vurgu vuruyor. Ve bu fiil rububiyetin en büyük, en önde gelen fiillerinden bir tanesi. Ondan sonra diyor ki, Tebarek Allahu Rabbul Alemin. O aleminlerin Rabbi ne kadar yücedir. Burada o zaman iki şeyin ispatı var aslında bu ayet. Hem rububiyet tevhidi diye bir olgunun dinde var olduğu hem de bu rububiyetin fiillerine işaret var ve bu rububiyet tevhidinin tarifi var tabir sayısı içinde ayetin. Hem rububiyet tevhidinin var olduğu var hem de bunun tarifi var. Çünkü fiilden bahsediyor. Çok önemli burası. Tamam. Yine başka ayette kul men rabbus semavati vel ard kulillah de ki göklerin ve yerin rabbi kimdir de ki Allah'tır. Tamam. Yine bu ayet çok önemli arkadaşlar. Ayetin e, tam olarak rakamı aklımda değil ama Bakara Suresi'nin Bakara Suresi'nin e, ilk ayetlerindendir ve Kur'an-ı Kerim'de mushaf sıralamasına göre emrin geçtiği ilk yerdir. Ya eyyuhe'n-nâsu budû rabbakumullezî halakakum vellezîne min la le'allekum tettekûn. Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Bakın burası çok önemli. Ayetin siyak sibakına bakın. Sonra ne yapıyor? Baştan sona rububiyet fiilleri zikrediyor arkadaşlar. Allah ın. Allah ın. <gülüyor> Oralarda. Şimdi burada da aynen az önceki ayet gibi hem rububiyetin ispatı var. Hem de rububiyetin tarifi var. Çünkü diyor ki Elleziخلق yahuhannaşobudu Rabbekum Elleziخلقakum sizi yaratan ve Elleziine minkablikum sizden öncekileri yaratan Laallekum tetekon umulur ki kornusunuz Elleziçälelekum arda firashen yeryüzünü döşek ve semaibina e en bina ve enzelemine semeime en gökten su ve rızık olarak size semaratlar çıkarıyor Laallekum <gülüyor> e ee, ya <gülüyor> ne diyor? Bildiğiniz halde Allah'a ortaklar koşmayın. Rububiyette koşmayın, ortak bildiğiniz halde. Ortaklar koşmayın. Ve bakın, bildiğiniz halde diyor. Demek ki Mekkelî müşrikler biliyormuş bunu. Dikkat edin rububiyeti biliyorlarmış. Siz bunları bildiğiniz halde ne yapın? Demek ki bütün saydığımız filleri Mekkelimüşler biliyormuş. Ve entum ta'lemun. İşte bu ayette çok önemli arkadaşlar. Tamam? Buna da dikkat edeceğiz. O zaman biz bunu Kur'an'dan ispatladık mı rububiyyet tevhidini? İspatladık. Peki uluhiyet tevhidinin delillerini? Elhamdülillahi Rabbi âlemin. Şimdi buraya şöyle ayeti yazıyorum arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd ne demek arkadaşlar? Hamdın bir sürü ıslahı tarifi var. Hepsi aynı manaya çıkar. En güzel tariflerinden bir tanesi. Vasfun bil cemil ala kastet tazim. Tazim etmek kastıyla Allah subhanehu ve teala'yı güzel şeylerle ne yapmak? Vasıflamak. Bu güzel şeyler de Kur'an ve sünnette olursa güzeldir. Tamam. Şimdi o zaman hamd neymiş? Tabir sayısı hamd ibadet. Değil mi? Çünkü Allah'ı vasıflıyorsun. Güzel fiillerini zikrediyorsun. Allah'ı vasıflıyorsun. Hamd neymiş arkadaşlar? İbadet. Hamd etmek. Ibadet etmektir. Peki bakın, lillahi. Lillahi'deki lam harfi ihtisas ifade eder. Yani haslık. Yani hamd Allah'a mahsustur dediğinde ne yaptın arkadaşlar? İbadet olan bu hamdi Allah'a has kıldın. O zaman ibadette birlemiş oldun. Tamam. Rabbul alemin, alemlerin Rabbi. Şimdi oraya geleceğiz biraz da. Bu ayet böylece kalsın orada. Tamam, burayı da anladık. Yine Fatiha'daki İyyâken'a abdûh ve eyake yalnızca sana ibadet eder. Yalnızca senden yardım dileriz. Bakın bu da ulûhiye tevhidinin ispatı. Yine isim sıfat tevhidine baktığımızda Errahmanur Rahim, Rahman ve Rahim. Middin, din gününün sahibi, ceza gününün sahibi. Başka bir ayette Hel ta'lemulehu ona bir denk biliyor musun? Bir adaş biliyor musun? Allahu la ilahe illahhu. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Lehül esmaül hüsnâ en güzel isimler ona Onu onudur. Leys ekemilihi şey un ve huves Onun bir misli yoktur. O görendir, işitendir. Bütün bu ayetler ne arkadaşlar? Açık. Şimdi e, iki tane ayet vereceğim. Burası çok önemli arkadaşlar. Birincisi bu Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ikincisi de Meryem suresi 65 olacak. Allahu Alem. Evet, Meryem suresi 65. Şimdi öncelikle bu ayet. Neden bu iki ayeti veriyoruz? Şimdi biz önce dersin başında pardon, e, tevhidi delillendirirken başta ne yaptık? Önce rububiyetin delillerini verdik. Sonra uluhiyetin, sonra isim sıfatın. Şimdi de birçok Kur'an'da ve Kur'an'da ayetler vardır. Hatta sünnette naslar vardır ki tek ayetin içinde bu üç tevhid var. Şimdi baktığımızda bunlardan bir tanesi işte hepimizin ezbere bildiği bu ayet. Şimdi bu ayete baktığımızda rububiyet, uluhiyet ve isim sıfat tevhidi var arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakın Nerededir bu ayetin neresinde? Şimdi diyorsunuz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Önce hangisini arayalım? Uluhiyeti arayalım burada. Uluhiyeti demin ispatladık. Dedi ki hamd, şimdi buradaki elhamdın başındaki el takısı arkadaşlar şey ifade eder, istigrak yani bütün hamdlar demek. Tamam Bütün hamdlar Allah'a mahsustur. O zaman ne yaptın? Uluhiyet tevhidi burada. Doğru mu? Rububiyet tevhidini arayalım. Rabbul Alemin diyor, alemlerin Rabbi. Ne mahsustur. Burada da rububiyet tevhidi. Tamam. Sonra isim sıfat. Bakıyoruz ki Allah ve Rab, Allah subhanehu ve teala'nın iki ismi ve isminin delalet ettiği Sıfı vasıftır, sıfatlardır. Tamam. Yine Meryem suresi, bu çok önemli. Şeyh İbni Hüseyin bunu Kitabı tevhidinin başlarında veriyor. Bu çok önemli bir ayet. Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehu ma fe'buduhu ve stabirli hel ta'lemu lehu semiyan. Göklerin Yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbidir. Burası hangi tevhid? Rububiyet tevhidi. Tamam. Sonra diyor ki fe'buduhu binaenaleyh ona ibadet et. <gülüyor> Uluhiyet tevhidi. Vastabirli ibadetihi ibadetinde sabret sonra ne diyor? Heltalemu lehu semiyyen ona adaş birisini biliyor musun? Ne? İsim sıfat tevhidi. Yani o kadar açık ve nettir ki bakın işte essebru ve taksim bakıyoruz ayete 3 noktada Üç noktaya da vurgu yapıyor. Diğer ayetlere bakıyoruz. Mustakil olarak birçok ayet var. Hem rubiyete hem uluyete hem de isim sıfata ne yapıyor arkadaşlar? Vurgu yapıyor. Sonra Kur'an zaten baştan sona bu tevhidi, bu üç tevhidi ikrar etmekte. Bakın Fatiha'yı okuyalım arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tevhidin üç kısmı. Er rahim Isim sıfat tevhidi. Tevhid. Maliki yevmiddin. Ha? Hem isim sıfat tevhidi malik. Ha? Hem rubiyetevhidi sahiplik. İyyake na'budu ve iyyake başka ulûhiyet tevhididir. Rahman ve Rahim dedik isim sıfatı tevhid. Malikev'l-evmiddin İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinâ's sıratal bizi doğru yola sok. Ney? Rububiyet tevhididir. Değil mi? Bir şey bir bizi bizi doğru yola sok. Yani sokmak, hidayet hidayete, hidayete vermek rububiyet tevhidinden tevhidindendir. Allah'ın fiilidir yani. Tamam? İh, hidayet yine Allah'ın fiilidir. efil yine isim sıfata. E tabi alçaltmak, yükseltmek, şifa vermek, öldürmek, diriltmek, hidayet vermek, saptırmak. Bunların hepsi Allah'ın fiilleri. Tamam? İhdinasıratal <gülüyor> mustakim. Sonra sıratal en en'amte aleyhim. Nimet verdiklerinin yoluna. Bak yine de, nimet verme bir fiil Allah <gülüyor> Subhanahu wa taala. Gayril mağdubi aleyhim veled dalin. Amin. Burada da Ebnül Kayyim çok güzel bir şey söylüyor. Bu medar-ı salikin de diyor ki sonuna bakın sonu da tevhid. Neden? E çünkü bunların hepsi Doğru. Yahudiler gayril mağdublar kim burada? Yahudiler. Değil mi? Kızılmışlar. Hı. dallin Hristiyanlar, Doğru mu? Hristiyanlar. Hı. İşte bunlar da bu tevhidi ihlal ettikleri için zaten mağdub olmuşlar, kızılmışlar ve ne olmuşlar? E, sapmışlar. Bu da tevhidin olumsuz neyidir? Tabir sahihse semeresidir. Şu manada olumsuz semeresi. Itti, tabi olmayanları için. Baştan sona. Anlatabiliyor muyum? Tevhide muhalif olan. Evet. Tevhide muhalif olanlar. Yani Kuran'ın baştan sona arkadaşlar tevhide deraleti Gayet açık ve net. Şimdi geldik önemli konuya arkadaşlar. Bize diyorlar ki sizin bu taksimatınız nedir? Sizin bu taksimatınız bidat. Ancak tabi bidat değil. Peki bidat olmadığının delili nedir? Şimdi burada onların mı delil getirmesi lazım bizim mi? Bizim. Çünkü biz iddia ediyoruz. İbadette iddia eden delil getirir. Değil mi? Bu ibadettir, bu dindendir diyen delil getirir. O zaman bizim delil getirmemiz lazım. E şimdi biz az önce Essebur ve Taksim kaydesini anlattık. Doğru mu? Bu kaydeyi delillerle de ispatladık. Alimlerin de bu kaydeyi kabul ettiğini anlattık. Mesela İbn-i Kudame'ye baktığında hepsi kabul ederler. Ve kendi alimleri de zaten bunu kabul ediyorlar. Ve tevhidin üç kısımına ayrıldığını delillerle ispatladık. Ve ispatlarken de Essebur ve Taksim yoluyla istiller noktalarını ne yaptık? Belirttik. Ancak en önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar. En önemli noktası kaldı. Ne diyorlar? Diyorlar ki tevhidin bu şekildeki taksimatı İbni Teymiye'nin veya işte nedir? Muhammed İbni Abdülvahhab'ın bidatıdır diyorlar. Ve bunlardan önce hiç kimse bunu yapmamıştır? Bunlardan bahsetmemiştir diyorlar. Bakın şimdi kardeşler. Buraya dikkat edeceğiz inşallah. Burası çok önemli. Şimdi bu türlü Muhatabiyet karşılıklı muhatabiyet siyakında, muhaliflerle, muhatabiyet siyakında, muhatabiyet siyaklarında bu türlü bu konu özellikle veya bu türlü konular nasıl ele alınır, nasıl ele alınır? Öncelikle bunu inkar eden kişiye sorular sorulur. Bunu inkar eden kişiye şöyle sorulur: Sen hiç bu konumuza bakmaksın. Yani bu konuyu şimdi akıl zihnimizden atalım diyeceksin. Hiç bu konuya bakmaksın. Genel olarak taksimat olayını İnkar mı ediyorsun, kabul mü ediyorsun? Taksimat diye, essebri ve taksim şekildeki bu olayı, bu kaydı kabul mü ediyorsun yoksa inkar mı ediyorsun? İnkar ederse iki mahzuru var burada. Karşılaşacağı iki sorun var onun için. Onun aleyhine. Birincisi alimlerine ters düşecek. Baktığın zaman bütün kendi alimleri, usul, fıkıhlar hep bu sefer, essebri ve taksim yoluna gitmişlerdir. Ya diyecek ki ben dünyada tek başıma Neyim? müstehidim veya tek başımayım. Beni dünyada hiç kimse ilgilendirmiyor. Tamam. Onunla zaten konuşacağım platform ayrıdır. Tamam. Ona ona ona göre geçmişte hiç bir tak, hak talebi gelmemiş o zaman tekse. Tek hak kayfe kendi bu da naslara ters zaten. Bu insan bizim muhatabımız olmaz zaten. Sammi'de dildir zaten. Herkesle de konuşmak mecburiyetinde değiliz. Şimdi ikincisi vakıaya ters düşer. Bakın vakıaya ters düşer. Burası çok önemli. Düşünün ki şimdi bu adam o zaman Dini konuların fıkıh ve akide diye ikiye ayrıldığını kabul etmemesi lazım. Doğru mu? Demin verdiğimiz örnek, Arapça'da fiil isim fiil ha, harf diye üçe ayrıldığını kabul etmemesi lazım. Değil mi? Şirkin büyük şirk küçük şirk diye kabul etmemesi lazım. Değil mi? Bunların hepsi ne olur? <gülüyor> Batıl. <gülüyor> Tabi, bu kişi şüphesiz kabul edecektir zaten esevr ve taksimi. Tamam? Çünkü bedihi bir şey. Akıl ehli mutlaka bunu ne yapar? Kabul eder. İşte kabul etse deriz ki işte biz de tamam işte biz de bu konuda taksimata gidiyoruz. Bu konuda ne yapıyoruz? Taksimata gidiyoruz. Birçok alimin birçok meselede taksimata gittiği gibi biz de taksimata gittik. Önemli olan bu taksimatı delilleriyle ispatlamak değil mi? İspatlamak. Biz de bunu ne yaptık? Delilleriyle ispatladık. İkinci olarak deriz ki ki burası çok önemli. Bize Allah Azze ve Celle ile alakalı çok önemli arkadaşlar. Bir tane konu getirin, akidevi mevzu getirin. Bu konunun, bu üç tevhidin dışına çıksın. Şimdi bakın burada bir sürü kardeşiz. Şimdi aklına gelen bir tane mevzu var mı arkadaşlar? Allah Azze ve Celle'nin kendisiyle alakalı akidevi bir mevzu ve bu üç tevhidin dışına çıkmış. Şimdi buna tabir sahihse e, nakıt denir buna. Yani ney? Olayı tersi almak. Yani diyoruz ki biz bir şey bulamadık ki bu üçün dışına çıksın. Sana özellikle delil getirelim. Ki bir sürü delil getirdik zaten deminden beri. Sen bize bir şey getir. Allah Azze ve Celle'nin hakkında akidevi bir mevzu ve bu tevhidin üç kısmından birisinin dışına çıksın. Hiçbir şey getiremez. Ne getirirse getirsin mutlaka bu üç tevhidin fer'indendir. Tamam ve yine diyoruz ki biz bilakis bu tevhidi İbni Teymiyyye ve Muhammed İbni Abdülvehhab'dan önce birçok alim takrir etmiştir arkadaşlar. Şimdi bunları hemen not alıyoruz en önemli noktalardan. Mesela Ebu Hanife Rahimallah. Fıkhul Ebsat'ta ne diyor? Bakın arkadaşlar. Vellahu yud'a min a'la la min esfel li <Sessizlik> al esfel leyse min vasfil rububiyyeti ve la el uluhiyye. Ebu Hanife'nin kendi lafızları bunlar kulesbatta. Yukarıdan istenir Allah, aşağıdan değil. Çünkü aşağılık, aşağılık olayı, dip olayı, aşağılık olayı rububiyetin ve uluhiyetin vasıflarından değildir. Bakın bu cümleleri kullanıyor, dikkat edin. İşte Allahu alem. Bizim selefimizden getirdiğimiz, ispatladığımız tevhidin bu türlü taksimatları Tabir sahihse ispatın en güçlü noktalarından bir tanesidir arkadaşlar. Çünkü bakın diyoruz ki bu bir bidat değil bunu seleften söyleyenler olmuş. Ve bunlar tabir sahihse buna bidat diyenlerin bütün kapılarını kapatıyor. Zaten bir tek kapı kalıyor onlara. Neden? Bakıyorsun delil istiyorlar delil veriyoruz. Sebr ve taksimat gidiyoruz. Değil mi? Bunların hepsini yapıyoruz. Hatta diyoruz ki onlara bir şey getirin, bu konunun dışına çıksın. Getire, getiremiyorlar. Tek bir kapıları kalıyor. Zaten o yüzden muhaliflere bakın. Şu anda dünyada mesela Ehl-i Sünnet'e muhalifet olan muasır insanların da kitaplarına bakın. En başta zikrettiği delillerden, kendilerine en güçlü gördüğü delillerden bir tanesi, bunun bidat olarak ortaya konulmasıdır onlar tarafından. Diyorlar ki bu bidat. Bidat olduktan sonra bize ne delil getirirseniz getirin, bizi ilgilendirmez. Bu bir batıldır diyorlar. En güçlü temessük ettikleri ip... Kapı budur arkadaşlar. Şimdi bu onun tabir sayısı o kapının kapanmasıdır. Bu çok önemli o yüzden. Bakın Fıkhul Ebsat'ta ne diyor? Vallahu yud'a min ala min esfel li enel esfel leysa min vasf'ur rububiyyet ve la eluluhiyye. Allah subhanahu wa taala yani yukarıdan istenir. Aşağıdan değil. Çünkü aşağılık rububiyetin ve uluhiyetin vasıflarından değildir. Bu cümlede Allah hakkında neyin ispatı var arkadaşlar önce? ispatı var. Uluf. Uluf sıfatı. Bu sıfatı, üç tevhidin hangi kısmı İsim sıfat değil mi? Rubiyete de dahildir bir noktada. İsim sıfat değil mi? Peki, uluhiyet diyor. Ne uluhiyetin vasıflandır, uluhiyet tevhidi. Ne rubiyetin vasıflarındandır, vasıflarındandır diyor. Başka? Rubiyet tevhidi. Tamam. Şimdi yine başka kim? i̇bn de tevhidinde Muhammed İbn-i Ebi Cafer Es-Serahsi yolu ile Ebu Hanife'nin dostu, arkadaşı, yoldaşı Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf, akideyle alakalı uzun bir söz zikrediyor ondan. Baştan sonra bu üç tevhidin, bu üç tevhidi ikrarıyla dolu. evini i Mendeh tevhidinde bunu senetle zikrediyor. Baştan sonra uzun bir, böyle bir buçuk iki sayfa nakiller yapıyor. Ebu Yusuf'un akideyle alakalı sözü. Baştan sonra sırf rububiyet, isim sıfat, uluhiyet tevhidi. Tamam. Eyvni'mende. Tabi bunu almadık uzun. Yine İbn Cerir et-Taberi. Doprulu tevhidinde nakil bu yolla Seraksi sonra Sena Sena Sena diye devam ediyor. Orada ravileriz geliyor. Sonra Ebu Yusuf'tan uzun böyle cümlelercikler diyor. Tamam? Yine İbn Cerir et-Taberi. Fa'lem ennehu la ilaha illa Allah ve bir fil Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Günahların için tövbe et ayetinin tefsirinde bu konu hakkında zaten Allahu u Alem tabiri Türkçe'ye çevrildi değil mi? 7, 8, 9, oraya bakın e, muhtasar ihtimalen buraya almıştır görürsünüz. Baştan sona özellikle rubiyet isim sıfat şeye değiniyor bu ayetin tefsirine baktığınızda tamam? Özellikle bunları almadım. Evet. Yine İmam Ettehavi İmam Ettehavi Ne diyor? Mukaddimesinde Akidesinin mukaddimesindeki zaten bu kitap İbn-i Bilizin şerhiyle Kurhaba tarafından çevrildi biliyorsunuz. Orada e, orada da var zaten bunu görürsünüz başlarında. Hani dikkat edin önce kalın puntoyla yazılmıştır. Sonra altta şerh der. Başlarına bakın görürsünüz diyor ki: "Nequlu fi tevhidillah mu'taqidin bi tevfikillah inna Allah vahidun la şerikaleh ve la şey'e mislehu ve la şey'e yu'ciduhu ve la ilaha gayruhu." Diyor ki: Allah Azze ve Celle'nin tevhidi hakkında Allah'ın tevfikiyle inanarak. Şimdi yeri gelmişken ayıp orada bir yanlış bir tercüme var. Onu o düzelir, düzelsin inşallah. Allah'ın tevfikine inanarak diye çevrilmiş. Halbuki o öyle değil. Allah'ın tevfikiyle, Allah'ın muvaffakiyetiyle inanarak. Tamam orayı şey yaparsın inşallah. Allah Azze ve Celle'nin tevhidi hakkında Allah'ın tevfikiyle inanarak deriz ki şüphesiz Allah birdir. Onun hiçbir şeriki yoktur, hiçbir şey onun benzeri değildir, hiçbir şey onu aciz bırakamaz, ondan başka ilah yoktur. Tekrarlıyorum. Allah Azze ve Celle'nin tevhidi hakkında, bakın bu aslında Siyah sibak olayı her zaman vurguluyoruz. Bakın önce ne diyor? Allah Azze ve Celle'nin tevhidi hakkında biz ne diyoruz diyor. Demek ki burada tevhidin neyi var sonraki cümlelerde? Tevhidi hakkında ben ne diyorum veya ne diyoruz? Ona dikkat edin diyor. Demek ki bu söyleyecekleri şey tevhid hakkında. Tevhidin tarifi hakkında. Allah Azze ve Celle'nin tevhidi hakkında Allah'ın tevfikiyle inanarak deriz ki Şüphesiz Allah birdir. Onun hiçbir şeriki yoktur. Şüphesiz Allah birdir. Onun hiçbir şeriki yoktur. Hiçbir şey onun benzeri değildir. Hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Ondan başka ilah yoktur. Şimdi bakın arkadaşlar. En başta ne dedi? Allah'ın tevhidi hakkında diyoruz dedi. Sonra ne dedi? İnna اللّٰهَ وَاحِدٌ لَا شَر۪يكَ لَهُ Allah birdir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Şimdi Allah neyde birdir? Hiçbir şeyde ortağı yoktur. Bir özel bir tavsilata gitti mi orada? Yok. O zaman umum kullandı. Yani ne uluhiyetinde, ne isim sıfatında, ne de rububiyetinde. Ki sonraki cümleleri ona açıyor zaten. Ne diyor? La شَيْئَ مِسْلَهُ Onun hiçbir misli yoktur. Misliyet neyle alakalı? Allah'ın ne kadar isim ve sıfatı varsa onun misli yoktur zaten. Değil mi? وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ Onu hiçbir şey aciz bırakmaz. Neyle alakalı? Rubi'ye tevhidin tam ana da işte bu. Rab'lik. Hiçbir şey onu ne yapamaz? Aciz, aciz bırakamaz. وَلَا ilaha غَيْرُهُ Ondan başka ibadet edilen de yoktur. Çünkü ilah ma'bud demek. Ondan başka da ilah edilen, şey, ibadet olunan nedir? Yoktur. Hangi tevhid? Uluhiyet, Uluhiyet tevhidi. Tamam ve daha birçok alim. Mesela e, Ebu Hatim Muhammed İbni Hibbanül Busti Ravdetül Ukalada. Ondan sonra İbni Ebi Zeydin El Kayrawani. Bakın bunu not alın. İbni Ebi Zeydin El Kayrawani. Onun bir mukaddimesi var. Mukaddime'de Akide'den bahsediyor. Ve Maliki alimlerinin en büyüklerindendir. En fakihlerindendir. Ve ümmetçe kabul görmüş bir insandır. 386'da vefat ediyor. Onun da mukaddimesine baktığınızda özellikle bu üç tevhide vurgu yapıyor. Yine İmam-ı Kurtubi'de tefsirinde buna ne yapıyor buna vurgu yapıyor tamam o yüzden demek ki arkadaşlar bu birilerinin dediği gibi Muhammed bin Abdul veya ibn Teymiye rahimullah'ın bidatlerinden neymiş bidatlerinden değilmiş bilakis bütün ümmet bunları takdir etmiştir ve bunlardan başka saydıklarımızdan başka daha birçok alim vardır ki bunu takdir ediyor o yüzden arkadaşlar biz her zaman vurguluyoruz özellikle biz Avama dini tebliğ edeceğimiz zaman, akideyi tebliğ edeceğimiz zaman mutlaka tevi 3 ayrılır diyelim veya önümüzdeki derste 2'ye ayıracağız ki 2'ye ayrılma olayı daha doğru ve daha ilmidir. Ebru'ne zaten 3 ayrılma yanlış demiyoruz. Daha doğruluk farklı bir şey. Mutlaka bu alimleri onların ittifak et, onlarla beraber ittifak ettiğimiz bu alimleri mutlaka zikretmemiz lazım. Çünkü ümmet bizi tek başına bir imam zannediyor. Ya diyor ki bunlar 1400 sene sonra çıkmış. Anlatabiliyor muyum? Hiç bunların ne atası var ne şey var. E şimdi diyor ki Ata, atamız gibi mi iman edeceğiz? Ya bu, bu çok dar bakıştır. Bir eylül Sünnet kardeşim bunu söylememesi lazım. Anlatabiliyor muyum? E, atalarımız gibi bu, bu müşriklerle alakalıdır. Bizim atalarımız gibi iman edeceğiz biz tabii. Nasıl iman edeceğiz? Bizim atamız seleftir. Atalarımız gibi iman Onların iman ettiği gibi iman edersiniz diyor Allah subhanehu ve teala. O zaman diyor hidayete erersiniz. Bir hak tayfi vardır. Demek ki bak hak işte bir hak tayfi olacakmış atalarımız işte hak tayfi. Muhacir, salam, güzel, tabi e insanlara <gülüyor> onları yani hemen atalar ayetini getiriyoruz yarnasını bırakıyor. İzaq <gülüyor> ilelhum aminu kema nas. insanların iman ettiği gibi iman edindendiği zaman onlar biz beyinsizlerin iman ettiği gibi mi iman edeceğiz?" diyor. Bak Allah Sübhanu ve Teala diyor, insanların iman ettiği gibi iman edin." Biz insanların iman ettiği gibi iman ederiz. Bu mutlaktır. Ve bu insanların ne olduğunu diğer naslarla tespit ederiz. O da bizim atalarımız. İşte sahabe tabin, tabi, tabe tabi, Biz onlar gibi iman ederiz. Evet biz atalarımızın ne yapıyoruz arkadaşlar? Atalarımızın dinine uyuyoruz. Onun dininin dışına çıkarsak küfre adım atmışızdır. Önümüzdeki hafta inşallah e, kitaba yine giriş yapmaksızın e, bir derslik veya iki derslik daha onluk kadrimemiz var kitaba girmek için. Burada bırakıyoruz.